Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket. Şimdi öncelikle e, müceddit üzerinden başlayalım. Ebu Davud e, süneninde e, melahim babının ilk hadisi olarak Allah Azze ve Celle'nin e, bu ümmet içerisinde her yüz senede bir müceddit göndereceğini e, beyan ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis sahih. E, bu müceddidin e, sayısı bildirilmiyor hadiste. Yani e, her asırda bir tane olacak diye bir şart olmadığı gibi e, bu müceddidin kim olacağı da tayin edilmemiştir. Yani ismi şu olacak diye de bir beyan gelmemiştir. E, dolayısıyla şeriatın naslarında e, falan müce, e, müceddittir falan müceddittir diye ismen tayin olmadığı için... E, ondan sonra kimsenin de işte falan müceddittir demeye hakkı yoktur ama e, ne deriz e, işte filan kimsenin gayretlerinden ötürü onun asrın müceddidi olmasını e, tahmin ediyoruz veya umuyoruz gibi e, ifadeler kullanılabilir e, fakat kesin olarak asrın müceddidi şudur diye bir isim tayini e, yapmak caiz değil diyoruz e, Kur'an'ın Arapçasının okunuşu sevap mıdır? Ee, Kur'an'ın Arapçasının okunuşu elbette sevaptır. Bu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Her harfine e, sevap verileceği e, izah edilmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette e, her bir harfinin dolayı sevap vardır. Fakat Kur'an okunmasının sevabı ölülere e, hediye edilir mi? Ulaşır mı? Sorusuna gelince eee Ölülere Kur'an okumak yani onların ruhuna hediye etmek üzere Kur'an okumak e, dinde belirtilmiş bir şey değil. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda sabit olan e, kabirlere uğradığınız zaman Esselamu Aleyküm Ya Dâre Kavmi'l-Mü'minin Ey Mü'minler kavminin diyarı Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah biz de yakında sizin aranıza katılacağız dememiz emrolunmuştur. Başka bir şey gelmemiştir kabirlere uğranıldığı zaman e, ama kabirde okumayıp da başka bir yerde okursa sevabı ulaşır mı ulaşmaz mı e, buna da Necim suresi 39. ayetinde her kişiye ancak kendi gayret ettiği şeyden başkası yoktur buyurulmuştur dolayısıyla kişinin fiilen yerine getirmesi mümkün olan ibadetleri e, başka birisinin yapıp onun ruhuna hediye etmesiyle e, onun ruhuna ulaşmaz bazı ibadetler vardır. Mali ibadetler. Mesela hac gibi, e, zekat gibi, sadaka gibi. Bunların sevaplarının ise ölüye ulaşması bir şarta bağlıdır. E, bunların sevabını gönderen kimsenin ölen şahsın evladı olması. Çünkü e, Buhari'nin rivayet ettiği hadiste insan öldüğü zaman ameli kesilir. Ancak üç şey hariç denilmiştir. Bunlar arasında salih evlat zikredilmiştir. Dolayısıyla salih bir evlat yetiştirmiş de öyle ölmüşse kişi bu salih evladın yaptığı hayırların sevabı kendisine ulaşır. Evet, hayattayken temelerini attığı için ulaşıyor. Müceddin vazifesi zaten cedde de yenilemek demek. Dinden ifsad olanların ihya edilmesi. Aleykümselam ve rahmetullah berekat. Dinden ifsad olanların ihya edilmesi, kaybolmuş sünnetlerin diriltilmesi, bidatlerin e, sona erdirilmesi, e, bunlar e, müceddidin vazifeleri. Yani e, dini yenilemek bu anlamda yoksa dinde olmayan yeni bir şey koymak değil. E, buradaki cedde de fiili, müceddidin e, yaptığı şey dinde olmayan bir şey getirmek değil. E, bazı tarikat şeyhlerine de müceddit denmiş. E, onlara müceddit denmesi ancak bidatlerin müceddidi manasında olursa doğrudur. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. E, bir de ne vardı soru olarak? Dinde taklit tamamen haram mıdır? E, dinde taklit haramdır. Fakat ittiba vardır dinde. E, bunları biz az önce derste işlerken Tevbe suresinin 31. ayetinde alimlerini ve rahiplerini e, yani ilim adamlarını ve abitlerini Rabler edinmesinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Hristiyanların ve Yahudilerin ehli kitabı. E, bunlar Rablerin, e, alimlerini Rab edinmesi, onların helal dediğini helal saymak, haram dediklerini haram saymak şeklinde olduğunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Aleyküm rahmetu ve rahmetullah ve berekatuhu. Dolayısıyla herhangi bir kimsenin din adına e, helaller, haramlar tayin etmesi ve bunu sırf e, dinde alim ve abid sıfatında birisi söylediği için kabullenilmesi onu Rab edinmeyi gündeme getirir. Ama e, Nahil Suresi 43 ve Enbiya Suresinin 7. ayetleri gereği eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden yani zikir ne? Allah'ın indirdiği kitap ve sünnet, o vahiyin ehlinden sorunuz ayetinin gereğince e, kişi bilmediği şeyi alime sorar. Ama soracağı şey de e, soracağı şey de e, dinin nasıl olan deliller olmalıdır. Yani delillere tabi olduğunu bilmelidir. Yoksa verdiğiniz hadisi tekrar eder misiniz ve sahih mi? E, hangi manadaki hadis? İnsan Arapçayı bilmediği halde okuyup geçmesi nasıl sevap getiriyor? E, Valla hadiste e, öyle bildiriliyor. Yani okuduğu her harften dolayı sevap vardır diyor. Şimdi e, okumanın Kur'an-ı Kerim'i okumanın faydalı olması ise ancak manasıyla birlikte e, kişiye fayda verir. Orası ayrı bir konu. Yani e, bir şeyin sevap kazandırması Kur'an kıraatinin sevap kazandırması kişiye ayrı bir konu. E, kişinin okuduğu şeyden faydalanması ise ayrı bir konu. Allah'ın kelamı olduğundan dolayı e, bunu okumak bir çeşit Allah Azze zikirdir nitekim kişi e, bu zikirden dolayı sevabını alır fakat e, o zikrin içerdiği manayı e, idrak etmedikçe tam faydasını göremez Ali radiyallahu anh e, anlamadan okumada fayda yoktur demiştir bu da bu manada Meal okuyup yaşamak sevabı getirir. Rasul ve çevresindekiler okuduğunda anlıyoruz hocam. Sevabı bu bir yüzden olabilir mi? Şimdi biz e, bu yoruma e, hiç girmiyoruz. Çünkü e, öncelikle muhatap olduğumuz şey, e, mükellef olduğumuz şey Nas'ın mantuku. Nas'ın mantukunda diyor ki her bir harften dolayı okuduğundan sevap alır diyor. Yani anladığından dolayı sevap alır demiyor mantukunda. Dolayısıyla mantukta gelmeyen şeyi, e, bir mefhumu bizim yüklememiz. E, nisbi bir yükleme olur. E, elbette anlamanın önemi ayrı. Anlamadan okumak kişiye yani Kur'an mesajının ulaşması bakımından çok bir fayda sağlamaz. Ramazanda hatim indirmek Resul'ün sünneti mi? Sonradan var olan bir alışkanlık mı? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ben bilmiyorum. Yani hatim indirmek diye. E, Ramazana tahsis etmek yani hatim indirmek sevaplı bir şey. Fakat bunu Ramazana tahsis etmek e, bidat olarak alimler tarafından zikredilmiş doğrusunu en iyi Allah bilir buna dayanak olarak e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril Aleyhisselam ile e, Ramazan'da mukabele yapması zikrediliyor e, hatim yapmak genel bir amel yani sadece Ramazan'a tahsis edilme, edilmemesi gereken bir ibadet dolayısıyla bunun Ramazan'a tahsis edilmesi bidat olur yoksa e, normalde hatim ibadetini başka zamanlarda da yerine getiren bir kimsenin Ramazan'da bu işe ihtimam göstermesi bidat olmaz evet bidat-ı hasene var mıdır yoksa her türlü bidatın mı? peygamber aleyhisselatü vesselam her bidat sapıklıktır her sapıklıkta cehennemdedir buyuruyor e, buradaki e, kül ifadesi küllü bidatının zalale her bidat sapıklıktır ifadesi bütün sapıklık bütün bidatların sapıklık olduğunu gösteriyor nitekim İbn-i Ömer anhumadan gelen sahih rivayette kendisi şöyle demiştir insanlar güzel görse dahi yani hasen olarak görse dahi bütün bidatlar sapıklıktır e, ravisi kimdi ve sahih mi diye sorduğunuz hadis alem, bu e, şeyi soruyorsunuz değil mi e, okuduğunuz her harften dolayı sevap vardır hadisi bu hadis i̇bn Mesud radıyallahu anh'den geliyor. Ee, rivayet eden e, Musannif bunun tahricini ben e, Ahlak-ı Kur'an kitabının tercümesinde yapmıştım. E, şu an hatırımda değil ama e, web sayfamdan bakarsanız orada delili var inşallah. Teravihin 20 rekat kılınması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uygulaması değil. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 11 rekattan, 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. Ne Ramazan'da ne Ramazan dışında. Hazreti Ayşe radıyallahu da bunu böyle beyan ediyor. Ömer radıyallahu anh'ın 20 rekat teravih e, kıldırdığı şeklindeki rivayet ise sahih bir yolla gelmemiştir. İsnadı zayıftır. E, velev ki öyle bile olsa e, Ömer radıyallahu anh'ın uygulaması dinde delil olmaz. Nitekim e, bizim menhec olarak bazı şeyleri İyice yakalamış olmamız lazım. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir söz varken ona muhalif ona ekleme yapan veya ondan çıkarma yapan kimin sözü olursa olsun ona itibar edilmez. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın yanında mahremi olmadan sefere çıkamaz buyurmuştur. i̇bn Abbas Radiyallahu gelen Müslümin rivayetinde. Birileri tutar da işte insanlar topluluğuyla beraber hacca gidebilir derse bu ee, allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamadığı bir şey olur ve bu açıklamayı getiren e, kimden gelirse gelsin kabul etmek zorunda değiliz bunu 4 günde önce okursan anlayamazsın hadisi sahih mı hocam ee, bu e, allah Halem Alem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak değil de sahabilerden bazılarının e, sözü diye hatırlıyorum ama 3 e, günden önce e, hatmedilirse anlayamazsın şeklinde allahualem sahabenin sözü olsa gerek sitenin adı yukarıda e, topik bölümünde en son ebumuaz.blogspot.com ve yine ebumuaz.net.ms e, adresinden de bakabilirsiniz ben isterseniz odaya yazayım ebumuaz Nokta net. Nokta Mese. Allah cumhurumuzdan razı olsun. O hadisi eğer e, bulamazsanız ben e, mikrofon bıraktıktan sonra bakıp kaynaklarını söyleyebilirim. Kadiyaniler e, veya hut diğer isimleri Ahmediler e, denilen grup Hindistan'da türeyen e, bir grup. E, bunlar bunların önderi kendilerine bir peygamberin geldiğini, önderlerinin bir peygamber olduğunu söyleyen kimselerdir ve peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünde bir ekleme yapmışlardır. Mesela peygamber aleyhissalatü vesselam benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir ifadesine ancak Allah dilerse müstesna diye bir ziyade ekleyerek işte bu müstesna olan bizim e, peygamberimizdir diyerek kendi önderlerini peygamber ilan etmişler e, pek çok e, tenzilatlar tahrifatlar yapmışlardır dinde e, ben Hindistan diye biliyorum Hindistan Pakistan o yörelerden çıkan bir e, grup aleyküm selam ve rahmetullahi Berekat doğrudur yani Hindistan Pakistan o taraflar ama e, oralarda yaygın böyle mistik inançlar yani e, naslardan bir delile dayanmadan daha çok manevi hallerle ilgili batıni inançlar kaynağı o taraflar kadiyanilerden ziyade e, batini lerin bahâyiyakolu bahâyilik de son zamanlarda Avrupa'da epey bir yayılmak gösteriyormuş son zamanlarda. Bahayilerin merkezi İsrail'de. Merkez şeyleri ne deniyor? Ayin yaptıkları yer. Evet. Başka soru yoksa bırakayım mikrofonu. Naslarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi ve rasul olduğu. Evet sabit. Mesela e, az önce söylediğim hadiste benden sonra peygamber yoktur ifadesi. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'a öyle demiştir. E, Musa'ya karşı Harun'un menzilesi neyse benim yanımda senin durumunda odur. Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi hem de mütevatir hadde varan lafızlarla, değişik lafızlarla geliyor Allah Resulü'nden. Tamam ben bakayım inşallah ona. Mikrofonu bırakayım. Odaya yazarım inşallah. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Şimdi bir düzeltme yapayım ben Az önce söylediğim hadis Ben onu tahricimde zayıf olduğunu açıklamışım Demek ki yanlış hatırladık i̇bn Mesud radıyallahu anh'den merfu olarak gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bu Kur'an'ı öğrenin ve okuyun Şüphesiz sizler onu okumakla her harfine 10 karşılık kazanırsınız. Dikkat edin. Elif, La, Mime 10 karşılık demiyorum. Elife 10, La Ma 10 ve Mime 10 karşılık kazanırsınız diyorum. Şüphesiz bu apaçık nurdur. Faydalı şifadır. Kendisine uyanlar için kurtuluş ve kendisine sarılanlar için himayedir. Eğritmez, doğrultur. Onun şaşırtıcı şeyleri bitmez ve çok tekrar edilmekle eskimez. Bunu e, Taberani, Darimi, Sünenül Kübra'da Beyhaki, Yine şu Abu İmamda Beyhaki rivayet etmişler. Ee, daha başka rivayet edenler de var. Fakat e, isnatlarında İbrahim el Heceri diye metruk bir ravi, yani rivayetleri terk edilen bir ravi var. Ee, yine İbn Mesut radıyallahu an’ten kendi sözü olarak e, sahih olarak geliyor. İbn Mesut diyor ki Kur'anı öğrenin ve okuyun. Şüphesiz sizler ondan her isme on karşılık kazanırsınız. Dikkat edin. Elif la, mime on karşılık demiyorum. Elif'e 10, Lama 10 ve Mime 10 karşılık kazanırsınız diyorum. Bunun mevkuf olarak yani i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın sözü olarak Hakim Darimi i̇bn Ebi Şeybe Beyhaki şuab İmanda ve Kitab-ı Züht'te Mübarek rivayet etmiştir. E, sahih olan bu. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan e, her bir harfine e, karşılık sevaba dair bundan başka bir rivayette bilmiyorum sadece İbni Mesud radiyallahu sözü geliyor bu manada ama onun dışında Kur'an'ı okuyanlara oku ve yüksel denileceğine dair İbni Hibba'nın bir rivayeti var Onda mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbni Amr'dan gelen rivayette kıyamet gününde Kur'an okuyana oku ve derecelerde yüksel. Dünyada tertil ile okuduğun gibi tertil ile tane tane oku. Şüphesiz senin mevkiin okuduğun ayetin sonundadır. E, Buyuruluyor. Bunu İbni Hibban, Ahmet bin Hanber, Tirmizi, Ebu Davud, Sünenül Kübrada, Nesai, Beyhaki, İbni Ebi Şeybe rivayet etmişler. E, evet. Bunun gibi rivayetler var. Ama İlk söylediğim hadisin peygamber ve vesselam'a nispeti sahih değil. Okumayı bilmeyen birinin para karşılığında okutulması bu hususta bilgi alabilir miyim? Şimdi bir kimse e, Kur'an öğretme karşılığında para alırsa e, bu caizdir. Fakat ahiretteki nasibini e, terk etmiş olur. Bildiğim kadarıyla bu konuda Ubade bin Samit radıyallahu anh'den gelen bir rivayet var. Onun isnadı zayıf. Ee, i̇şte e, Kur'an okutma karşılığında bir yay alıyor. Bu yayı aldığı için de Allah Resulü e, o ateşten e, bir karşılıktır diyerek bunu hoş görmüyor. Bu rivayeti ben zayıf biliyorum. Ee, Allahu alem yine de araştırmak lazım bir iki isnadına bakmıştım bunun. baktım isnadlar zayıftı. Fakat öğretme karşılığında ücret alırsa bu caiz. Fakat ahiretteki nasibinden mahrum olur. Aynı kadınların altın ve gümüş kullanmaları altın ve ipek kullanmaları gibi. Altın ve ipek kullanma kadınlara caizdir. Fakat eğer dünyada bunları kullanırlarsa ahirette kullanamazlar. Birinin Okuyup birisine sevabını vermesi mümkün mü peki, yaşayan ya da ölü? Ee, az önce o sorunuza cevap vermiştim. Ee, galiba tam anlatamadım. Ee, kişinin bedenen yerine getirmesi, alaiküm selam ve rahmetullah ve bereket. Bedenen yerine getirmesi gereken ibadetlerde başka birisine hediye etmesi mümkün değil. Ancak tabi ölü ya da diri, ölüye de göndermez, diriye de gönderemez. Fiilen kendisinin yapması gereken şeylerde, mesela namazda olduğu gibi ama e, hac, zekat, sadaka gibi mali ibadetlerde e, bir şartla mümkündür dedik. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin öldüğü zaman ameli kesilir hadisinden dolayı e, bundan üç şey müstesna ediliyor. E, bu da salih amel, e, salih evladın yaptıkları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan sorularda mesela e, annem hac yapamadan öldü onun yerine hac edebilir miyim e, sorusuna karşılık onun yerine hacet buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama e, kişinin anne babasından başkasına e, bu tür sevapları da gönderebileceğine dair bir delil yok. Ölmüş kişinin hac vazifesi başkasına yaptırılıyor bunu neye dayanarak? ölmüş kişinin hac vazifesi başkasına yaptırılamaz. Yani e, yaptırılsa bile sevabı e, ölüye ulaşmaz. Ancak kendi evladı olması lazım. Yani naslarda gelen bu şekilde. E, Resul ile Nebi kelimeleri arasındaki farktan bahsetmiştim Musa abi. Şimdi e, Nebi Allah cümlemizden razı olsun. Nebi e, haber veren anlamında peygamber demek. Rasul ise e, yeni bir şeriatla gönderilen kimse demek. E, nebi ve Rasul kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eğer tek başına zikredilirse Nebi ve Rasul kelimeleri birbirinin anlamında ifade eder. Ama ikisi bir arada kullanılırsa Nebi kendisine şeriat gönderilmemiş peygamber demektir. Rasul ise e, yeni bir şeriatla mükellef kılınmış peygamber demektir. Aynı iman ve İslam lafızlarında olduğu gibi. Şimdi e, bu konuda e, bazıları Adem Aleyhisselam'ın e, peygamberliğinin inkar edildiği yolunda e, bazı söylentiler çıkarıyorlar. Meselenin nasıl şu e, Müslüm'ün şefaat babında rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Peygamber Aleyhisselam'ın bildirdiğine göre insanlar kendilerine şefaat etmesi için Rasullerin ilki olan Nuh Aleyhisselam'a gidecekleri deniliyor. Burada Rasul kelimesi zikrediliyor. Rasullerin ilki ifadesi var. Bundan dolayı Adem Aleyhisselam sanki e, peygamber değilmiş gibi bir e, intiba uyanıyor. Hakikatte Adem Aleyhisselam nebidir. Fakat rasul değildir. Rasullerin ilki Nuh aleyhisselamdır. Ee, bazı alimler Adem aleyhisselamın da rasul olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda sahih bir nas yok. Ee, rasullerin evveli Adem aleyhisselamdır şeklinde gelen bir rivayet var. Fakat isnadı zayıftır. Ee, fakat peygamber olduğunu gösteren bir rivayet. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Zer radıyallahu anh'den gelir. Ebu ee, peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam'dır şeklinde. Sahabinin uykudan uyanıp Kur'an okuduğu söyleniyor. Böyle olunca abdestsiz namaz kılınabilir hükmü çıkıyor ortaya. Bu mümkün mü? Ya da günahına dair delil var mı? Şimdi iki şeyi ayırt etmemiz lazım. Kur'an abdestsiz olarak okunabilir. Yani Kur'an okumak için abdest şarttır diye dinde böyle bir delil yok. Ama namaza gelince Peygamber Aleyhisselam e, abdesti olmayanın namazı kabul olmaz buyurmuştur gülülden sadaka kabul olmaz abdesti olmayanın namazı kabul olmaz ve Allah'ın ismini zikretmeyeninde abdesti kabul olmaz buyurmuştur bu sahih bir hadistir e, Kur'an okumakta ise ayette yok mu hocam derken vaka suresini mi kastediyorsunuz enfal kardeş yani onu temiz olarak tutun diye onu, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz ibaresi var. Vaka suresinin ilgili ayetleri bir hikayet önceden okunursa takip edilirse orada innehu kur'anı kerim fi kitabin meknun yani korunan bir kitaptadır. Levh-i mahfuzdadır. Ona temiz olanlardan başkası dokunulamaz deniliyor. Burada bir haber cümlesi vardır. Hüküm ahkam ayeti değil. Haber ayetidir bu. Levh-i mahfuzda bulunan Kur'an'ı temiz olanlardan başkası yani cinlerin şeytanların ona dokunamayacağını e, melekler tarafından korunduğunu e, beyan ediyor Allah Azze ve Celle o ayette e, yine e, bu konuda daha başka deliller var mesela peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hirakli bir mektup yazıyor Buhari'nin e, abdest babında görürsünüz bu rivayeti Hirakli yazdığı mektupta ayetler var o ayetleri e, yani tam ayetler var ...bizimlesin aranızda ortak kelimeye gelin... ...ehli kitap diye başlayan Ali İmran Suresindeki... ...ayeti yazmıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, bundan dolayı... E, ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... E, ...kitapta... ...Tevbe Suresinin 28. ayetinde... ...müşrikler ancak bir rejisttir buyurulmasına rağmen... ...pisliktir buyurulmasına rağmen... ...pis olan müşriğin... E, ...ayet yazılı olan bir kağıda dokunması... ...yasaklanmıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...bunda sakınca görmüyor... Ama mümine gelince müminin her durumda temiz olduğunu yine naslardan öğreniyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Mesela Ebu Hurere ve Huzeyfe radiyallahu anh'tan aynı anlamda sahih hadisler gelmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki bir gün cünüb idim yolda giderken Allah Resulü ile karşılaştım. O halde ona dokunmamak için hemen gittim gusledip geldim diyor. Allah Resulü ey Ebu Hureyre, neredeydin diye sordu. Ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü cünübiydim. O halde size dokunmak istemedim. Dedim diyor. Allah Resulü de bunun üzerine Allah mümin hiçbir zaman necis olmaz. Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette Müslüman hiçbir zaman necis olmaz e, buyuruyor. Yani Müslüman e, ölüyken de diriyken de e, cünübiyken de abdestsizken de abdestliyken de her halkarda temizdir. Ona necis denilemez. Usülsüz olarak e, okunmasını yasaklayan da bir rivayet yok sadece Ali radıyallahu anh'ten gelen e, bir rivayet var bu da hadis alimleri tarafından e, sıhhati tartışılmıştır e, isnadında e, müşkülat vardır e, Ali radıyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselatü vesselam'a hiçbir durum Kuran okumaktan alıkoymazdı ancak cünüplük müstesna diyor bu hadis e, bu hadis bize şeyi gösteriyor. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam fiili durumunu. Allah Resulünün fiili mücerret olarak haramlık ya da helallik ifade etmez. Mücerret olarak Allah Resulünün fiili geldiği zaman bu müstehaplığı ifadedir. Yani bir kimsenin cünüb iken Kur'an okumaması müstehaptır. Evet cinler ve şeytanlar hakkında o ayet. yine e, bu konuda akla gelebilecek e, diğer bazı rivayetler var e, mesela e, Ömer bin Hattab radiyallahu an e, abdestsiz iken abdest bozup Kur'an okumaya kalkıyor oradakiler diyor ki e, ey müminlerin emiri bu halde Kur'an mı okuyacaksın bunun üzerine Ömer radiyallahu an diyor ki size abdest abdestsiz iken Kur'an okunmayacağı fetvasını müseylemetül kezzap mı verdi diyor. Bu rivayette muhattada yer alır İmam Malik'in muhatasında. Ee, diğer bir rivayet e, Kur'an'a ancak musafa ancak e, temiz olanlar dokunur. Temiz olandan başkası dokunamaz lafzıyla gelir. Bu da sahip bir rivayettir. Buradaki temiz lafzı da eee pek çok şeyi kapsar. Yani üzerinde pislik bulunmayan bir müşrik anlamında da olabilir. Abdestsiz ve kusursuz bulunan bir Müslüman, e, usul abdestli olup e, abdestli olmayan bir Müslüman ve hem kusul abdestli hem de abdestli olan bir Müslüman hakkında da ortak bir kelimedir Dolayısıyla e, buradaki yasağın Allahu Alem e, müşriklere dönmesi en yakın manadır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin toprağına e, onların diyarına musaflarla gitmeyin diyordu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yasağı e, beyan ettiğinde yani müşriklerin düşman topraklarına mushaf ile sefere çıkılmasını yasakladığında e, mushaf yani Kur'an-ı Kerim ayetleri tamamlanmamıştı. Son ayet inmemişti. Maide suresinin son ayeti inmemişti. İnsanlar Kur'an'ı ezberlerinde ve yazılı bir takım deri parçalarında veya kemikler üzerinde muhafaza ediyorlardı. Bu yazılı evraklarla gidilmesi, düşman topraklarına gidilmesi yasaklanmıştı. Zira bu yazılı belgelerle düşman topraklarına gidilip de düşmanlarına geçerse buna bir takım eklemeler yapılabilirdi. Bu eklemenin de Allah Resulünden mi geldiği, e, tespit edilemezdi. Bu yasak Allah-u Alem geçici bir durumdu. Fakat din tamamlanıp, e, hafızlar Kur'an-ı Kerim'i e, ezberledikten sonra inşallah bu tehlike kalmamıştır. Evet. Ama abdest alıp okumakta müstahabdır değil mi? Tabii ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayet etti diyor ki her durumda Allah'ı zikrederdi. Allah Resulü her halinde, her durumda Allah'ı zikrederdi diyor. Buhari ve Müslim rivayetinde. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'ı zikir şeklidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her durumda zikrettiğine göre bu caiz olandır. Ama aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine verilen bir selama eee teyemmüm ettikten sonra selamı almış ve Allah'ın selam ismini e, abdestsizken zikretmekten hoşlanmadım diyerek bunun gerekçesini de açıklamıştır. Dolayısıyla e, abdestli olarak okumak müstehaptır. En fazletlisi odur. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş Hoşgeldin. Allah razı olsun. Meside giriş peki abdest gerektiriyor mu? Evet, mescide giriş konusunda e, e, Mescide girmek konusunda Mesela bir hayızlının e, Mescide girmesi yasaklanmıştır. Veya günübün e, mescide girmesi Yasaklanmıştır. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Namaza gelince zaten e, Abdestsiz e, kılınan namazın kabul olmayacağı bunun yasak olduğu zaten e, hadislerde sayı hadislerde beyan ediliyor o yüzden e, namazı kesinlikle koran kerim okumaya kıyaslamak doğru değil Zuman abi hoş geldin bu arada e, Bugün geç geldim biraz Cemaat halinde ruku sücud okumak gerekiyor mu imamın ardından e, Bu soruyu anlayamadım Biraz daha e, Açabilirseniz Mesela cemaat halinde ruku sücud okumak ne demek Ben anlayamadım Eğer imama tabi olunca Fatiha okumak ise sorduğunuz Sübhane Rabb'e lazım. Tabi bunu herkes ferdi olarak okumak durumunda. İmam'a tabi olan da okur bunu. imam da okur. Bunlar ferdi olarak yapılması tavsiye edilen şeyler. Müslüman abi e, mikrofona davet edelim mi seni? <gülüyor> Yorgun değilsin. O halde neden diyorlar? Tabi olunca susup dinlemek gerekli. Şimdi e, böyle demelerinin sebebi e, değişik bir takım rivayetler var. Bu rivayetlere getirilen anlayışlar var. Fakat bu konuda mesela e, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten gelen sahih bir rivayette kıraati cehri olan bir namazda sabah namazında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasına dönerek diyor ki e, sizler benim arkamdan okuyor musunuz diyorlar onlar da evet okuyoruz diyorlar bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim arkamda sadece Fatiha'yı okuyun bunun dışında bir şey okumayın buyuruyor yani bu hadis e, imama tabi olunca ister cehri bir namaz olsun ister eee hafi, sessiz okunan bir namaz olsun, imamın arkasından Fatiha okumanın vacip olduğu herkese vacip olduğunu açıkça beyan ediyor yine e, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun ayeti nazil olunca e, buna yapılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklaması da aynı şekildedir Fatiha dışındakiler kastedilmiştir. bu beyan edilmiş yani hadiste Fatiha zorunlu ve rükû ü tahiyyat Tabi rükû ü tahiyyat konuları e, hiçbir alim bu konularda ihtilaf etmemiştir. Yani e, buralarda bu tesbihlerin herkesin ferdi olarak yapması gerektiği hususunda hiçbir alim ihtilaf etmemiştir. Okunmaz diyen kimse yok yani bu konuda ilim ehlinde. Kur'an'da nesih var mıdır? E, Bakara suresi 106. ayetinden okursanız açık olarak görürsünüz Allah azze ve celle beyan ediyor niyete zammı sureden yetişilirse ve vakit kalamamışsa Fatiha'yı okumaya o rekatın yeniden kılınması mı gerekiyor ee, tabi Fatiha'yı okumaya fırsat kalmamışsa o rekatın iade edilmesi gerekir Çünkü bir rekatın geçerli olması Fatiha okunmasıyla sabit oluyor. Yani Kur'an'da nesih var mıdır diyorsun. Bakara suresi 106. ayetine bak orada görürsün diyorum. Yani var mıdır diye soruyorsun. Okuduysan e, mesele yok. Görmüş olman lazım. Buyur. Selamun Aleyküm.